Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Aziz, Latif, Mübarek, Mücelle, Musaffa, Pak ruhu tayyibelerine Ehl-i Beytin, Eshab-ı Kiram'ın, Enbiya-i İzam'ın saadat kiram hazaratına Cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine Bütün İslam dünyasının hasıl eden vatanımızın, milletimizin selametine Şerilerin şerlerinden muhafızasına Bir fatiha Şerif, Üç İhlas Çok muhterem kardeşlerimiz, geçmiş bayramımız mübarek olsun. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi hakiki bayram tecellilerine mazhar eyler. Keremen ve lütfen elhamdülillah dünyaya insan olarak geldik. Bu büyük bir lütuf. Bunun çok çok daha ötesinde bir lütuf. Bir Müslüman olarak dünyaya geldik. Bir Müslüman toplumu içindeyiz. Başka yerlerde dünyaya gelebilirdik. Başka vatanlarda dünyaya gelebilirdik. Bu da Allah'ın külli iradenin bize büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak insanı en mümtaz varlık olarak hak etti Ve kendisine yaklaşacak, dost olacak istidat ihsan eyledi. İnsan o istidadı tekamül ettirecek. Ve Cenab-ı Hak'la bir dostluk kuracak. Bu dostluğun neticesinde de Cenab-ı Hak kulun mükafatlandıracak. Bu dünya imtihan olarak geldik ve birçok vesilelerle Cenab-ı Hak bu dostluğumuzu inkişaf ettirmemizi arzu ediyor. İki bayram geçirdik. Bu bayramlar birer vesile. Esas iki bayrama hazırlık yapmak lazım. Adi kerime de buyurulan bir son nefes bayramı. İkincisi de bir kıyamet bayramı. Bu iki anda da Cenab-ı Hakk'ın hem lütuf tecellileri hem de kahır tecellileri kesif halde. Bir Ramazan bayramı geçirdik. Bir Ramazanı şerif geçirdik. Bu Ramazan'da ibadetlerle ruhumuzu terfi ettirme. Namaz Cenab-ı Hak'la mülakat. İnsan madden Cenab-ı Hak'tan sonsuz kere, sonsuz uzaktayken, madden, manen Cenab-ı Hak min hablil verid buyuruyor, şah damrından daha yakın. Ve şah damrından yakın olan Cenab-ı Hak namazla bizle mülakat istiyor, yakınlık istiyor. Ve Ramazan-ı Şerif'te namazlarımıza daha çok ehimiyet verdik. Bir kalp ve beden ahengi içinde kılmaya gayret ettik. Namazın getirdiği faydalardan istifade ettik. Çünkü namaz, gerçek namaz fahşadan ve münkerden men eder buyruluyor. Oruç tuttuk. Ruhumuz daha çok saflaştı Ramazan-ı Şerif'te. Nimetin kadirini tefekkür ettik. Nasıl Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine muhtacız? Rızkı veren kim? Cenab-ı Hak binbir çeşit rızıklar ihsan ediyor. Buna karşı bir hamd duygumuz, şükür duygumuz arttı. Merhamet inkişaf etti. Acımanın talimini yaptık Ramazan'da. Açlarla beraber yaşadık. Acıktık ve açlığı öğrendik. Yarım gün açlığın ne kadar bir meşakkat olduğunu gördük. Tefekkür ve bir acıma tahsili oldu oruçta. Zekat verdik, sadaka verdik, yardım ettik, infak ettik, mülkün sahibini düşündük, mülk ait, biz kimin malından veriyoruz, niye Allah bana verdi, niye ona vermedi, benim ona karşı mesuletim nedir, Allah'ın verenin bir teşekkür içinde bulunması, bu idrake gelebilmesi, sadakaları Allah alır buraya, uzu sadakat, sadakaları imha etmeden verebilme, bu da beden ve kalp ahengi içinde infak bir nokta bir kıyamette bir kurtuluş vesilesi infak İnsan suresinde kendileri muhtaç olduğu halde yoksula yetime ve esire verirler verirken de biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz bunu Allah rızası için veriyoruz derler Son bir esvabı buhcibe bildirirler biz o sıkıcı ve musibetli günden korkarız o kıyamette korkarız derler onun için ise bir infak halindeyiz derler Cenab-ı Hak da o günün şerrinden kıyametin şerrinden onları korur yüreklerine bir ferahlık verir buyuruluyor. Bir Ramazan-ı Şerif bu infak gerek maddi gerek manevi infak. Bu şekilde bir Ramazan-ı Şerif geçti. Cenab-ı Hak bir Kadir gecesi getirdi. O Kadir gecesinde bir faninin bir faniye verilen bir mükafatı bir bakinin faniye verilen bir mükafatı bir seksen seneye bin aya bir mukabil bir fazilet Cenab-ı Hak ihsan eyle de. Hep lütfu ilahi. Ve bunun nedeniyle bir aff olarak çıkmak Cenab-ı Hak lütfetti. Bir riyazat hali yaşandı Ramazan'da. Cenab-ı arkadan bir bayram ihsan etti. Bayramda da bu verilen, bu yapılan ibadetlerle kardeşlik duyguları daha çok inkişaf etti. Ziyaretleri arttı. Kenarda köşede kalanlar ziyaret edildi. Cenab-ı Hakk'ın daha çok rızasına kazanıldı. E bu bayramlar gelecek bayrama hazırlık. Son nefes bayramına hazırlık. Bir Kurban Bayramı geçirdik. Kurban Bayramı bize İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlattı. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti, rıza hali yaşaması ve fedakarlığı. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak, biz İbrahim'e selam dedik buyuruluyor. Ve İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la öyle bir dost olmuş oluyor ki, bu dostluğun neticesinde ona bir selam dedik buyuruluyor. İbrahim Aleyhisselam'a baktığımız zaman bu Kurban Bayramını görebilmek için insan nefsi 3 şeye zaaf halindedir. Mala bir zaaf halindedir. Canı kıymetlidir, cana zaaf halindedir. Canına zaaf halindedir. Daima canının huzurlu olmasını ister, rahat etmesini ister. Evlada karşı düşkünlüğü fazladır. Cenabı Hak bu İbrahim Aleyhisselam'a bir dostluk neticesinde bu üç imtihana tabi tutuyor. Malından imtihanı tabi tutuyor. Çünkü ayet-i kerimede canlarıyla malları cennete satın aldılar buyruluyor. Mallarını canlarınıza imtihan olunmaktasınız buyruluyor. O kadar bir Cenab-ı Hakk'a karşı bir feyiz doluydu ki malını Subbu'nun Kuddüs'ün, Cebrail'in gelmesi, onu üç sefer Allah'ı zikretmesi neticesinde malını hibe etti. Ve geri almamak şartı Ben Cebrail'im dedi. Sen Cebrail'sin ben de Allah'ın dostuyum dedi. Sen madem benim Rabbimin ismini andın dedi, sana feda olsun dedi, geri almam dedi. Can çok kıymetli, canımız çok tatlı. Nemrut'un dağ gibi ateşi karşısında hiçbir tereddüt göstermedi. Cenab-ı Hak da ateşe ey nar, İbrahim'e serim ve selamet ol buyurdu. Ve ateş gülistan'a döndü. Malından imtihan verdi, canından imtihan verdi. En son evladı kaldı. İki taht kalbinden düştü. İllallah, la ilahe illallah. Kalbe Cenab-ı Hak'ın bir yerleşmesi. Bir erkek çocuğun dünyaya gelirse onu kurban edeceğim dedi. Cenab-ı bu hacıların mineyi çıktığı gün, Tevriye günü, Arifat'a çıktığı gün, Arife günü, bayramın birinci günü, üç gün üst üste rüya gördü. İbrahim dedi, oğlunu dedi, verdiğin sözde dur ve feda et dedi. Kurban et dedi. İbrahim Aleyhisselam oğluna bildirdi durumu Allah'ın emrine. O da razıyım baba dedi. Baba oğul ikisi bir rıza halinde giderken şeytan önlerini kesti. Bu Mina'da şeytanın taşlanacağı yerde. Dedi İbrahim'e döndü şeytan. Ey ihtiyar dedi senin gördüğün rüya şeytanidir dedi. İbrahim Aleyhisselam onu taşladı. İsmail Aleyhisselam'a döndü, daha masum yavru. Baban seni kesmeye gönderiyor dedi. İsmail Aleyhisselam iblisi taşladı. Bir rivayette Hacer Validemize döndü, Hacer Validemize taşladı. Bu şekilde bir şeytan taşlama, Cenab-ı Hak onların bu Allah'a olan teslimiyetini kıyamete kadar hatırlatıyor bizlere. Bize de hep Eûz-i ile racim diyerek başlıyoruz. Bir racim daima bu şeytanı hayat boyu taşlama mecburiyetindeyiz. Nasıl taşlarız? Nefsani arzularımızı bertaraf etmek suretiyle taşlarız. Allah'ın emri nasıl? Nefsimizin arzusu nasıl? Nefsimizin arzusuna uymadığımız zaman şeytana taşlamış oluyoruz. En layet ayet-i kerimede götürürken İsmail Aleyhisselam'ı ayet-i kerimede babasıyla beraber gezecek çağa erişince yavrucuğum rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum bir düşün ne dersin dedi o da cevaben babacığım emrolunduğun şeyi yap inşallah beni sabredenlerden bulursun dedi yani İsmail aleyhisselam kurban edilmeye gelirken bu teslimiyette gitti her ikisine teslim olup onu alnı üzerine yatırınca İbrahim aleyhisselam oğlunu yatırınca alnı üzerine ey ey İbrahim diye seslendik ayet-i Rüyayı gerçekleştirdin, biz muhsinlere böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Çok zor bir imtihan, evladını kurban etmesi. Biz oğluna bedel olarak ona bir kurban verdik. Geriden gelecekleri arasında iyi bir nam bıraktık. Bakın, teyyattan sonra salavatları okurken İbrahim Aleyhisselam'a da salavat-ı şerife gönderiyoruz. Velhasıl bize bu kurban bayramından gelen şey, intiba, bir fedakarlık olmalı. Bir de kalbin Cenab-ı huzur bulması ve Cenab-ı bir lezzet bulması. Fani lezzetler elde ettiği zaman biter. Çok acıkırsınız, yemek yiyince o, o iştahınız biter. Daha daha fazla zorlasanız yiyemezsiniz. Bu fani lezzetler elde edince biter. Fakat bakir lezzet, muhabbet ve marifet Cenab-ı Hak'ya yaklaştıkça lezzet artar. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem'in ''Ya Rabbi, seni tam layıkıyla tanıyamadım, beni affet'' diye devamlı Cenab-ı Hakk'a bir iltica halindeydi. Bu bize Kurban Bayramı'nda vereceği bir şey, bir kurban hadisesi, yani bir fedakarlık. İşte bu dünyada bir fedakarlık. Sonsuz bir zaman içinde, şu ömür çok mahdut bir zaman. Ve yarında meçhul olan bir zaman yarın yarın helak oldu buyuruluyor. Ve gönlün Cenabak'la rabiyeti kurabilmesi. Yani nasıl ibadette bir kıbleye dönüyoruz. Yani ibadetlerin, bedenin bedenin kıblesi Kabe olmuş oluyor. Gönüllerin de kıblesinin Cenabak olması. Yani her an Cenabak'ın rızasının aranması. ve bunu bir hayata yaygınlaştırma. Yine bu haç ayetinde, cidal yok, fısık yok, refes yok buyuruluyor. Cidal nedir? İlk cidali kim yaptı? İlk cidali şeytan, iblis, Cenab-ı Hakk'a karşı yaptı. Adem aleyhisselama itiraz etti. O dedi topraktan, ben ateştenim, ben ondan üstünüm dedi. Allah ona sormadı, ben seni neden yarattım, Adem'i neden yarattım diye sormadı, itaat et dedi. Bakın şeytan bu ilk cidalinden, ilk mücadelesinin dolayı cennetten tardı edildi. Demek ki teslimiyet istiyor. İslam teslim aynı kökten geliyor. Hayatta fısk olmayacak, refes olmayacak bir Müslüman şahsiyeti ve bir Müslüman ciddiyetiyle hayat yaşanacak. Ve bu şekilde gerçek bir kurban bayramı idrak edilmiş olacak. Ve bu kurban bayramını da, bu bayramı da gerek Ramazan bayramını, gerek kurban bayramını hayatın her safhasına yansıtabilmek.